Bismillah, alhamdulillah ve salatu ve salam ala Rasulullah. Soru şöyle bir soru soruldu: Mes üzerine mes etmek ne zaman başlar? Mesin müddeti değerli kardeşlerim yolcu olmayan kimse için bir gün bir gece yani 24 saattir. Yolcu olan kimse için ise üç gün yani 72 saat geçerlidir. Bu müddetin ne zaman başlayacağını şöyle e, aktaralım. Öncelikle abdest aldığımızda e, mes etmek niyetiyle yani çorap üzerine ya da mes kabul edilen şeyler üzerine mes etmemiz gerektiğini düşündüğümüzde yani böyle bir ihtiyacımız olduğunda abdestimizi alır, üzerine mesimizi ya da çorabımızı giyeriz. Daha sonra abdestimizi, ne zamanki abdestimizi bozduk, işte o zaman yani bu abdest üzerine ne zamanki abdestimizi bozarsak o andan itibaren ilk abdestin bozulma anından itibaren mes müddeti başlamış olur. Yani 24 saat ya da yolculuk için 72 saat süre başlamış olur.